Bismillahirrahmanirrahim Wala 'udwana illa 'alal zalimin Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Şimdi biz Kitabul Iman hâkikati ve onu bozan eee onu bozan meseleler eee onu okuyup şerh ediyoruz. Tabii biz önceden eee kitaba yazan eee diğer derslerde 5-6 derste ön sözleri okuduk. Büyük alimler bu kitaba ön söz yazmışlar. O ön sözleri okuduk. Eee 1. alimimiz Abdullah İbni Akil şu Suud, şu şu anda en ileri gelen alimlerden birisidir. 93 yaşındadır. Şu ana kadar ders halkası maşallah devam ediyor. Eee fakih'tir, büyük alimdir. Eee bu 10 söz yazmış. Bu da benim hocamdı. İcazet vermiş bana. 2. alim Abdurrahman Abdulaziz el-Rajhi şu anda Bu da çok güzel bir ön söz yazmış. Çok uzun. Kitabı e, çok güzel anlatmış, tasvip etmiş. Bu da benim hocamdır. Bu da şu anda eee Arap aleminin de akidede belçemiydi. Yani her çeşit akidede buna dönecek. Dönüyorlar. 3. büyük muhaddis Abdullah İb İbn Abdurrahman el-Sa'd Bu da benim hocamdır. Bu da bana icazat vermiş. Bu günün de muhaddisidir bu. Bu günün de muhaddisidir bu. Bu günün. Sonra benim diğer hocam Abdurrahman el-Mehmud. Profesordur kendisi. Bu da böğüc bir alimdir. Bu da şu anda akidede tahkikli bir şekilde akideyi en iyi bilenlerden birisidir yer üzerinde. Bu da benim hocamdır. Bunun da yanında okumuşum ben. Sonra... Abdil Aziz Al-Abdullatif Bu da profesordur Akide uzmanıdır Bu da bizim hem hocamızdır hem arkadaşımızdır Bu da Şu anda üniversitete ders veriyor Akide de uzmandır Bu da kitabı sadece okumuş Ondan sonra Nasr-ül Huneyni Bu da profesor, doktordur Bu da akide uzmanıdır Bu da bizim arkadaşımızdır Hem de e, Kitabı okumuş Ön söz yazmış kitaba Sonra Şeyh Mahir bin Yasin el-Fahl bu da Irak'ın muhaddislerindendir. Bu da benim hocamdır, bana icazet vermiş. Bu da büyük alimdir. Irak'ta şu anda en ileri gelen alimlerindendir. O da ön söz yazmış kitaba. Sonra bizim Muhammed Raşit Dünder hocamız bu da Van'dadır. Bu da büyük bir alimlerdendir. Van alimlerinin doğuda ileri gelen bir alimlerdendir. E Arapçası çok güzeldir, hocadır. Medrese düsü var. O da çok güzel bir ön söz yazmış. Biz bu kitabı böyle devam ettik. İcazet vermişler nedir? Yani bu hocalar, bu hocalar icazet nedir eski üslup? Yani bir medrese mezunusun. Yani bu alim sana icazet veriyordur. Artık sen ehilsin fetva vermeye, ilmi yaymaya. Bu çok önemli meseledir. İcazeti olmayan nasıl diploması olmayan tıp yazahana açamaz? Hiçbir hastane onu çalıştırmaz. Avukat diploması olmayan hiç kimse onu eee mahkemeye sokamaz. İlim de öyledir. Alimlerden icazetün olmadığı sen ilim yaymaya soyunamazsın. Ha olabilir aydın olursun, davacı olursun, ne olursun aktarıcı olursun. İlmi aktarırsın. Diyersin alimler böyle dedi. Ama icazeti olan alim evet Sen ehilsin artık ilmi yaymaya. Anlamı bu gelir. Şimdi biz mukaddimenin, müellifin ön sözünün yarısını yazdık. Kitap tabii Abdullah İbn Abdülhamid el-Eser'in kitabıdır. Biz şimdi ön sözü okuduk bayağı sonuna geldik. Oradan devam ediyoruz. Buyurun ay gö. Biz gidelim. İş İslam'ın ve imanın tarifi konusunda insanlar pek çok şey söyleyip bunun sonucunda eski ve yeni çok sayıda çok sayıda tartışma ve cadelleşme ortaya çıkınca ve bununla ayaklar kayınca bu tartışmaları yapanlar hem kendileri sap hem kendileri saptılar hem de başkalarını saptırdılar. Tartışmacılar öldü gitti fakat geride tartışmalar kaldı. Bunlar ümmetin birliğini tehdit etmeye ve varlığını sarsmaya bundan sonra da devam edecek. Allah yardımcımız olsun. Evet. Şimdi muellifte bir ön sözde anlattı. Eee çok eee meseleleri anlattı. İman e, nedir? İmanın giriş nedir? Yani ön sözde imanı bir özetledi. Eee ondan sonra imanın çok önemli meselelerini kısaca vurguladı. Ondan sonra diyor ki çok celal oldu. Bu dönemde iman meselesinde Her çeşit bir, ses, bir şey söylemeye kalkıyor Ama asıl ehl-i sünnetin imanı anlamak meselesi nedir? İtikadı nedir? Onu biz bilmemiz lazım Çünkü laflar çok aldı Her çeşit kendisine göre imanı anlayıp kendisine göre aktarmaya çalışıyor Bu yanlıştır tabi Cedel çok allaştı Her eline kitap alan biraz kitap okudu, bakıp imanı anlatıyor. Bunu en doğrusun ben bilirim. En doğrusu falan fırkadır. Bu eskiden de vardır. Eskiden bu cedeller çok eskiden başlamış ama o insanlar ne oldu? Öldü gitti ama celal devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü cedelin cedeli yayan imam hala ortada ölmemiş. Kıyamete kadar da devam edecek. O da kimdir? İblis. O devam ediyor. Şeytan ölmemiş. Onun için bir insanlar gelir gider. Şeytan ne kadar insanlardan alsa cennetten cehenneme gönderse o kadar çarlıdır onun hesabında. Bu cedelle de her zaman her ümmette yenileştiriyor. Ondan dolayı müellif diyor ki cedeller o kadar çok çok çok çokaldı diyor. Husumetler cedellerden çıktı. Ondan sonra ümmet ayrıldı. Herkes kendisine çekiyor. Benimki doğrudur. Ben e, benim tuttuğum yol doğrudur. Bu ne yaptı? İhtilafa yol açtı, iftirakaya yol açtı. Vehdeti bozdu, ümmeti paramparça etti. Bu kitabı niye hazırladı? Bundan dolayı. İşte burada müellif bunu vurgu yapıyor. Ondan dolayı diyor ben bu kalemi el aldım iman meselesi. Evet. İnsanların dini ilimlere ilgisinin azlığına ve uzaklığına rağmen günümüzdeki çağdaş Müslümana bu açıdan baktım ve gördüm ki İslami ilimlerin onun için kolaylaştırılarak sunulmasında büyük ihtiyaç vardır. Çünkü halka yaşadıkları çağın diliyle ve anlayacakları seviyeden hitap etmek, akıllarını bulundukları mertebede görmek ve gönüllerinin derinliklerine nüfuz etmek Allah'ın izniyle onların hidayeti için önemli sebep ve vasıtalardandır. Bu İslami alanda faaliyet gösteren ilim sahibi davetçilerin de kabul ettikleri bir şeydir. Bu halkı İslam'a davet etmenin, onlara yaklaşmanın ve çok yakından hitap etmenin gereklerindendir. Davetçilerin önderi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışlarında bizim için buna dair çok sayıda örnek vardır. Evet. İşte müellif diyor ki bu ihtilaflar cedeller çıktı. Her şey kendisine göre anlıyor meseleyi, kendisine göre yayıyor. Ondan dolayı diyor ki ben baktım, bugün de musulman toplum genelde bugün de ilim azdır insanlarda. Dini ilimler azdır. Samimiyet var ise de, çok ise de ama ilim azdır. Bu insanlar bu ilimden uzak olmuşlar, kopmuşlar. Her şey dünya ilmine, tahsiline dalmış ama dini bilgiler, dini ilimler insanın imanını kurtaran, yan amelini kurtaran ilimde Müslümanlar çok zayıftır maalesef. Sadece itikatta değil, amelde de öyledir. Ondan dolayı diyor ben ihtiyaç gördüm. Bu İslami ilmi her zaman kolaylaştırmaya İslami ilim her zaman kolaylaştırılsa insanlara anladıkları dilden hitap olulsa bu denedir bu da davetin davatçının en büyük silahıdır. Davet edilenin en büyük avantajıdır çünkü sen onun giriş noktasını buluyorsun. Kendi seviyesinde bahsediyorsun ona. Onun giriş noktasını buluyorsun. O da ne yapıyor? Anlamasına vesile oluyorsun. Her evin bir kapısı var. Penzereden girmek olmaz. Kabul buyurmaz. Kapıdan gireceksin. İnsanların da giriş noktaları nedir? Kendi anladığı dilden konuşacaksın. Kendi anladığı dil, kendi anladığı seviye çok önemlidir. Bugün de ki musulmanlar, bu çağda ki musulmanlar maalesef ııı İlvi dilden anlamıyorlar çünkü okumamışlar. Eskiden medreseler vardır, ilimler vardır, alimler vardır. Şu anda ne alimler var doğru dürüst ne medreseler var. E insanlar ilmi, terimleri de bilmiyorlar. O zaman ilmi halkalarda bulunduklarına, ilmi kitap aldıklarına da okumuyorlar, okusalar da anlamıyorlar. Ondan dolayı müellif diyor ki ben görüyorum ki her zaman ilmi kolaylaştırmak çok önemli meseledir. Evet. Eee Bu celiş noktalarını bilmek onların da hidayet hidayetlerine vesile olmanın en büyük sebeplerindendir. Bu da bu da bu dediğimizde ilmi seviyede yani İnsanların avamın seviyesinde inip, avamın seviyesinde konuşmak, onun anladığı dilden bütün davetçiler hak davetçiler bir günde alimler bunu tasvip ediyorlar. Böyledir diyorlar. Bunu piyasaya inen davet yapan da bunun farkına varar. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala her peygamberi kendi kavmuna gönderirken kendilerinden bir peygamber seçmiş kendi dillerinden. Başka dilden gelse diğerleri anlamıyoruz Onun için Allah-u Teala müşriklere diyor ki Kur'an'ı Arapça indirdik Arapça indirmeseydiniz Diyerdiniz bu Arapça değil biz anlamıyoruz Sizin dilinizde indirdik Heccet üzerinize ikamet etmek için Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem Hayatına bakarken Birçok şey böyle görürüz hayatında İnsanların kendi dillerine göre Kendi hatalarına göre O insanın neye ihtiyacı var Resulullah onu ona vermiş Başkasının başka şeye ihtiyacı var, başka şey vermiş. Bu sünnette var. Evet. Davetçilerin imanın kolay ve anlaşılır bir tarifine ve tanımına ihtiyaçları vardır. İman ismi ne zaman kullanılır, ne zaman kullanılmaz? İman ile İslam ne zaman aynı manaya gelir, ne zaman farklı manalara gelir ve hangisi daha kapsamlıdır? İmanın rükünleri, dereceleri, mertebeleri, müminlerin vasıfları, imanın meyveleri İmanı zayıflatan, yok eden, hükmünü izale eden ve eserini iptal eden şeyler nelerdir? Onlardan birisi farkında olmadan, farkında olmayarak dinden çıkabilir. İmanı terk etmenin ve ondan yüz çevirmenin sebepleri nelerdir? Bütün bunların bilinmesi gerekir. Evet. Şimdi bu saydığı terimler, bunlar hepsi bir ilmi terimdir, itikadi terimdir. Bu terimlerin içi var, anlamı var. Bulara bilmemiz lazım. Mesela iman nedir? Hakikati nedir? Onu bozan şeyler nedir? Bu türlü terimleri bir bir insan anlamasa imanı kavrayamaz. Yani iman dediğim bitmiyor. Allah'a iman olmuyor. Bu terimin içi var. Tarifi var, tanımı var. Bulara hepsini anlasak artık insan imanı anlayıp kaps kapsayabilir. Hakim olabilir kendi imanına şey verebilir, sonuç verebilir. Ona göre eee çünkü bazen diyor ki Müslüman dininden çıkar haberi yoktur. Çünkü imanını bozan bir şey, yenzeddeliyen yani bir şey işlerzen zanneder bu bozmuyor, edelemiyor. Onun için bunları bilmek bugün de her Müslüman için şer'ttir. Olmasa olmazdır. Çok önemli meseledir bunlar. Evet. Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat İm Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat imamlarının eserlerinde geçen irtidad, küfür, şirk, nifak, fısk, zulüm, heva, dostluk ve düşmanlık gibi bazı ilmi kavramların tariflerini bilmeye ve bunların büyük ve en küçüklerinin açıklanmasına özellikle İslami uyanış gençli gençliğinin ihtiyaçları vardır. Evet. Bu türlü terimler neden insan bilmesi lazım? Çünkü itikad İtikad dini e, e, İslam itikadı bir zincire benzer. Bu zincir birbiriyle bağlıdır. Halka halka birbirine geçmiş. Birisini anlamasan diğerini anlayamazsın. Hepsinin birden genel anlamamız lazım. Mesela sen nifakı anladın. Nifak nedir? Ama küfür nedir anlamamışsın. Ya yani küfrü anladın, şirk anlamamışsın. Ya yani bu kişiyisin anladın, fıskı anlamadın. Ya yani bunları anladın, nifakı anlamadın. Ne oluyor bunlar? Ne zaman bu nifak nedir, içeriği nedir? Bu nifak her nifak yapan insan kafir olur mu, olmaz mı? Bunları hepsini insan bilmesi lazım. Bir Müslüman bunları bilse o zaman hem imamın, imanını kurur hem de tehlikeye düşmez. Özellikle bizim bazı insanlar tekfir babına neden kaçıyor? insanları tekfir ediyor. Bir tek Müslüman kendisini görüyor. Neden kasıyor? Bu terimlerin içini anlamıyor. Bir de bir şey var. Bunu alimler anlayıp alimlerin ağzından alacaksın. Bir de ben okuyorum. Ben bunu bundan anladım. Bu budur. Fark burada. Onun için biz bunları alimlerden anlamamız lazım. Bu dersi de yapmamız, bu kitabı da okumamızın amacı budur. Alimler ne diyorlar bu terimlerde? Bu terimler ne zaman kullanılır? Ne zaman kullanılmaz? İçeriği nedir? Kimliği nedir? Mahiyeti nedir? Gerçek yerinden alacağız. Evet. Genel olarak tekfir meselesiyle ilgili olarak Ehl-i Sünnet'in bakış açısının beyan edilmesi ve bir Müslümanı tekfir etmenin ne kadar tehlikeli olduğunun, tekfirin kurallarının ve acizlik, cahalet, yanlışlık, tevevin tehdit altında kalma ve taklit gibi tekfiri engel olan şeylerin açıklanması gerekir. Ve yine mutlak ve muayyen tekfiri birbirinden ayırt etmemenin ne kadar tehlikeli olduğunun da bilinmesi gerekir. Mutlak tekfirden çekinmemek gerekir. Belgesiz ve bilgisiz tekfir Müslümanın imanına zarar verir. Bununla birlikte kafirleri tekfirde de tereddüt etmemek gerekir. Küfür ve iman meselesinde zahire itibar edilir. Vaat ve vaid nedir? Buna benzer diğer ilmi kavramların, kaidelerin ve şer'i kavramların açıklanması gerekir. Evet. Yani bugün de insanlar Ne kadar kitap okusalar Türkçe hatta Arapça bile olsa ne kadar kitap okusalar bunlar bir aydın olurlar. Doğru yazarların da kitabını okusalar tamam güzel bir şekilde aydın olurlar. Ama ilim talebesi olamazlar. İlim talebesi olmak için alimlerin dizinde ilim talep etmek lazım. Biz ilim talebesi olamıyorsak hiçbir şey olamaz imkansızdır. Onun için aydın olmak zorundadır. O zorunda olmak için de okuması lazım. Doğru yerden doğru okuması lazım. Ehl-i Sünnet'e göre bu terimleri bilmesi lazım. Bu terimler çok önemlidir. Yani iman meselesi dediğimiz gibi Allah'a iman ettim bitmiyor. Bunun arka planı var, ön planı var, bunun parçaları var hepsini yeri yerinde oturtmak lazım. Mesela bu saydığımız terimler, mesela riddet nedir? E, küfür nedir, şirk nedir, nifak nedir, fusuk nedir, zulüm nedir, hava nedir, velâ vel bara nedir? Bunların büyüğü var mı? Bunların hepsi bir yekpara mı? Yoksa bunların büyüğü var, küçüğü var? Dinden çıkartanı var, dinden çıkartmanı ya, dereceleri var. Bir de ehl-i sünnetin görüşü nedir bu meselede? Tekfir meselesinde ehl-i sünnet nasıl düşünüyor? Toptan mı tekfir ediyor? Yoksa yetmiyor, yoksa hicret kalkıyor, yoksa kalkmıyor. Tekfir ne kadar tehlikeli olduğunu bir müslüman bilmesi lazım. Eee tekfirin eee mazeretleri var, engelleri var. Onları bilmemiz lazım. O da nedir? Acizlik, cehalet, yanlışlık, tevil, ikrah, taklit. Buların bu bunu ne nasıl ne zaman taklide düşeriz biz? Ne zaman ikrah altında oluruz? Bunu bilmemiz lazım. Yani bir tane geldi dedi bana sokakta çitene tehdit ettim hani dedi artık sakal koysan seni vur döyeriz. Ben artık korkuyorum sakal koyayım. Bu ikrah sayılır mı sayılmaz mı? Anlatabildim mi? Bunları hepimiz bilmem bilmemiz lazım ki hataya düşmeyelim, imanımız doğru olsun. Vesaire mesele. Çüfür bir bir fiil çüfür olabilir ama o çüfür işleyen hemen kafir olmaz. Ayırmamız lazım hükümi den küfrü işleyen eee genel tekfir, özel tekfir eee vesaire bu türlü meseleleri usulü bu, bu bu türlü terimleri her musliman bilmesi lazım, anlaması lazım. Bunları bilmedikçe ne olur? Çetrefile düşer, hataya düşer, yanlış olur, el-sünnetin yolundan ayrılır. Bunlar çok önemli meseledir. Onun için bu meseleleri iyi bilmemiz lazım. Bir de alimler bu meselelere ne diyor? Ümmetin bugün de bakıyoruz en büyük çetrefilli, hata düşen meselelerdir. Neden kaynaklanmış? Bu saydığımız terimleri hakkıyla bilmiyorlar. Yan bir kısmı çıkıyor, hiç kimseyi tekfir etmiyor. Yahudi Hristiyanları bile tekfir etmiyor. Onlar da cennette diyor. Bir kısmı da çıkıyor, her çeşit tekfir ediyor. Sadece ben ve benim görüşümde olanlar kafir değil. Ama ehl-i sünnet nedir? Orta cizgidir. Orta yoldur. Her zaman dedik. Orta yol değil ki, çiğ yolun ortasını tutmuş. Orta yol sırat-ı müstakimdir. Orta yol hak yoldur. Orta yol kitap ve sünnet yoludur. Orta yol ehl-i sünnetin yoludur. Orta yol alimlerin yoludur. Sahaba tabiin atba u tabiin dört imam ve ondan sonra gelenler ve onlardan sonra önce gelenler dört imam itikad meselesinde bizim için nedir aynen emniyet eee emniyet şeyidir sibop demeyelim emanettir yani yani bizim el-i sünnet itikadinin emniyetidir dört imamın itikadı Onlar çünkü 4 imam itikatlarını kendilerinden önce sahabeye kadar en yakın dönemde almışlar 3 dönemde. Ondan sonra da bütün imamlar 4 imamdan almışlar. Ve onun etrafındaki diğer imamlardan. Yani bu bizim için bir büyük nimettir. Bugün de elimizde Ehl-i Sünnet'in doğru eksiksiz sahabenin anladığı gibi nevar elimizde ait kadımız var. Onun için biz her derste itidalli konuşuruz. Bir sahabe gelse, bizim dersimizde otursa yabancılık çekmez. Biz imanı onların imanı gibi anlıyoruz. Onların onlardan çünkü almışız. Bizden sahabenin arasında kopukluk yoktur. Zincirleme asli senetten alimlerden alimlere, alimlerden alimlere bize gelmiş elimizde tek bir mesele olsun. Biz sahabe gibi görüş görüşümüz var. İman meselesi olsun. Terimlerini anlamakta hepsinde sahabe gibi anlıyoruz. Bu işte böyle devam edecek kıyamete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun müjdesini vermiş. Her zaman azınlıkta olsa hak ehli her zaman üstündür. Her zaman devam edecek. Evet. İşte ben Allah'ın yardımına sığınarak İmanla ilgili meselelerden toplayabildiklerimi bir araya topladım. Bunları Allah'ın kitabından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ve Ehli Sünnet'in muteber imamlarının sözlerinden derledim. Evet. Ondan sonra müellif diyor ki işte ben Allah'a tevekkül ettim. Bu meseleleri kitaptan, sünnetten ve muteber alimlerden muteber Ehli Sünnet alimi. Bu çok önemlidir. Bazı alimler var ehl-i sünnete mensubdiler ama bu konuda hata yapmışlar. Bu konuda itibar görmemişler. Bu görüşleri itibar görmemiş. Bir kısım alimler kendileri itibar görmemiş. Onlar zaten ehl-i sünnete ismen mensubdiler. Bir kısım alimler ehl-i sünnet alimidir. Bir mesele de hata yapmış. O hata meselesinde itibar görmemiş. Ama biz muteber derken, Bütün meselesinde, bütün itikadında ehl-i sünnet çizgisinde giden alimlerden biz itikadımızı alıyoruz. Adlarını da veririz. He? İnançlarını da sayarız. Bunlar bizim hakiki alimlerimizdir. Bunlar bizi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itikadına ulaştırandır. İlim nereden gelir? İlim Resulullah'tan, sahabeden, tabiinden, etiba-ı tabiinden, dört imamdan ve hakaza. Evet. Meseleleri yeterince bilimsel maddeler haline getirerek sunmaya çalıştım. Halkın anlayışına daha yakın olması, daha kolay anlamaları, okumalarına ve daha sonra da Allah'ın izniyle hidayetlerine sebep olması için... Akıcı bir üslupla ve ibareyle Sözlü bir şekilde arz ettim Özlü bir şekilde arz ettim Ve konuya uygun başlıklar seçtim Bu çok önemlidir Arkadaşlar Tehlif meselesinde Her insana Allah-u Teala Bir Sifat verir Her insana Allah-u Teala bir mahiyet verir Her insana Allah-u Teala Bir şeyde özellik verir Adam var hatiptir Adam var ilmi çoktur hitabeti yoktur Her çeşiş konuşamaz. Her çeşide ağzı var ama her çeşh edebiyatlı, akıcı hitabatı yoktur. İlmi de olsa yoktur. Bazı adamın da ilmi var, eee, hitabatı var, ilmi yoktur. Her çeşsin bir özelliği var. Adam var, insan bir tane İran sokakta konuşsa illa çoğunu yıkhlaydır. Öyle Allah bir kabiliyet vermiş onlara. Teelif de kabiliyettir. Her insan teelif edemez. Teelif etmek çok önemli bir meseledir. Telif etmek nedir? Önce müellif elinden geldikçe yeni bir şey getirmesi lazım. O yeni şey ilimde yeni yoktur zaten. İlim hepsi var ama üslup en azından yeni olması lazım. Bu çağın anladığı dilde olması lazım. Onun için müellif diyor ki ben özellikle neyi seçtim? İnvanları, başlıkları peş peşe getirmekte basamak basamak getirmekte ata normal bir insan anlasın. Bu insan aydın da olabilir ama ilim talebesi değil. Şerh değil avamdır. Bir şey bilmiyor. Bakkaldır, kasaptır değil. Mühendistir, doktordur. Ama İslami ilimde nedir? Yen aydındır, yan cahildir. Bilmiyor. Onun için bu adam bilmiyor İslami ilim. Biz onu ilim yetiştir, oluşturur veririm, oluşturacağız. Onun anladığı dilde daha kolay yapmamız lazım. Bir de en önemli telifte basamak basamak gelmemiz lazım. Sıralamayı takip, Sıralamayı takip etmemiz lazım. Hatta itikad ne olsun? Yavaş yavaş aşılansın ona. Birden yüklesen ona olmuyor. Kabul etmiyor, anlamıyor, kafası karışıyor. Yavaş yavaş. Onun için Teelifte en önemli şey Sıralamak Basamak basamak Başlıkları ayrımak Ne kadar fazla başlık koysan Ne kadar bölüleri, bölümleri ayrısan O kadar karşı taraf Daha güzel anlar bu mesele Vurgulu konuşmak Detaylı değil Dolandırıp uzatmamak lafı Vurgulu Bu bir artı bir iki Anlatabildim mi Madde madde konuşmak Bu daha iyidir Bak matematikte bile Öğretmen dersi anlatırsan Nasıl anlatıyor Vurgulu anlatır Basamak basamak sıralar Sen için ne olur Aklına yerleşir birden gelip kendi anladığı Gibi seni anlatsa Sen anlayamazsın Her çeşit nasıl öğretmenlik yapamaz Her çeşit hocalık yapamaz Şimdi ben matematikte Süperim ama hiç tecrübem Yoktur çocuk okutmaktan Ben gitsem okutamam onu. Halbuki ben onun hocasına bile not verme yüzündeyim. Ama gitsem onu talebeye okutamam. Neden? Tecrübem yoktur. Çocuk nasıl okutulur? Nasıl sıfırdan başlanır? Onun için teelif de, davet de, hocalık da aynen meseledir. Tecrübe lazım. Bir de en başta Allah'ın tevfiki lazım. Allah subhanahu teala seni hidayete vermesa, elinde, dilinde bereket salmasa, Sen yüz gelsen, otursan, lafları zımbızdan setsen onun bereket olmaz. Önce yazarken Allah'tan başarı dileyeceksin. Bu çok önemli bir şey. Her şeyi Allahu Teala'ya döneceksin. Onun içindir ben elimden geldiği kadar insanların anladığı şekilde çünkü bak bunu çok vurgu yapıyor. Anladıkları şekli şekilde anlatsan en büyük sebeptir buna ay olanın hidayetinin Allah'ın izniyle. Oların hidayetine sebebiyet olmakta nedir? En büyük nimettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişi senin vasıtayla hidayete varsa bu dünya ve malına nan daha faydalıdır senin kıyamet gününde. Çünkü o kişi dünyada bile o kişi ne kadar o İslam'ı yaşasa sen onunla ecirde müştereksin. Ne kadar tebliğ etse sen onun ecirde müştereksin çocuklarını torunlarını öyle beslese sen onun ecrinde müştereksin. Yani sayat senin için işliyor otomatik. Sen haberin olmadan. Bu işte büyük bir nimet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Adam oğlu öldükten sonra bütün ameli kesilir. Hiçbir amel yapamaz artık bitti. Kalem onun üzerinden kalktı. Ama 3 amel haric. Bir salih bir evlet onun için doğa yapsın. Onun için biz dikkat etmemiz lazım. Evletlerimizi salih yetiştirmemiz lazım. Evletlerimizi salih yetiştirmemiz bir bir bir şeyi de eee bir sebebi de bize faydalar olur, kendilerine faydalar olur. İkincisi bunun da bir şeyi var. Çocuğu şimdiden öğreteceksin dua etmeyi. Nasıl diyeceksin oğlum? Hem kendin için dua et, hem benim için, hem deden için dua et. Bak deden ölmüş. Ameliçe silmişsene ihtiyacı var. Çocuğa şu, şu andan çocukluğundan eğiteceksin bunu ki normal olsun bu böyle olursan. 2. sadaka-i cariye. Sadaka-i cariye nedir? Bir bir şey bırakmışsın. O o o o akıp gidiyor. Onun hayrı akıp ecri akıp gidiyor. Mesela bir yere sebil koymuşsun. Millet su içtikçe çeşme yapmışsın. Su içtikçe insanlar Senin için ecil işliyor. Cani yapmışsın, ecil işliyor. Medrese yapmışsın, ecil işliyor. Ve hakeze. Kitap basmışsın, Kur'an basmışsın, dağıtmışsın, ecil işliyor. Bir de nedir? Faydalı bir ilim. İlmun yuntefe'u min. Bir ilim bırakmışsın orta yere. İlim nedir? Ki şıkkı var ilmin? Birincisi, adam yetiştirirsin. İlim alim yetiştirilsin. İlim talebesi yetiştirilsin. O o da ilim talebesi yetiştirir ve hakeze gider. Bunu yapamıyorsan bir insana bir bir kelime tebliğ etsen İslam'dan o onu yaşasa sen o bir kelimeyi o yaşasa o da başkasına tebliğ etse o da başkasına senin için işler. Yene kitab yazacaksın. Kitap yazdın, makale yazdın. Bir ders yaptın, bu ders kaldı, dolaşıyor, her şey, her dinlediğinde kasette ne oluyor? Ecr oluyor. Mesela bakıyorsun, sen bir Kur'an-ı Kerim dinliyorsun, bir kari okumuş bunu, bundan 20-30-40 sene önce. O adam ölmüş. Ama sen okudukça o Kur'an-ı Kerim'i dinledikçe, faydalandıkça o adam için ecir yazılıyor. Bir tane vaaz vermiş, 40 sene sonra o vaazı dinliyorlar kasetten, insanlar faydalanıyorlar onun için ecir gidiyor. Ama en büyük ilim nedir dedik adam yetiştirmektir. İnsanlara ilim verip en yücesi de alim yetiştireceksin yapamıyorsan bir kelime, çi kelime, üç kelime, kime bir faydalı şey öğretiyorsan o senin çıkayamata kadar kalır Allah'ınız dedi. Evet. Mümkün olduğunca ehl-i sünnet vel cemaat imamlarından rivayet edilen şer'i lafızlara bağlı kaldım. Yani bu da çok önemlidir. Bak bu çok önemli mesele Şimdi ehl-i sünnet itikadı Dedik eski bir Dilden konuşulmuş İlmi bir seviyede konuşulmuş Anlatabildim mi? Buları çok bu günde En süper Arap ülkesinde Üniversite bitilen insanlar bunları anlamaz Çünkü terimler Farklıdır Alimler bu terimleri ne yapacaklar? Açacaklar Onun için alimin yanında okuyacaksın Sen kitaptan Ne kadar okusan o terimleri anlayamazsın. Ama burada muallif diyor ki ben diyor ki elimden geldiği kadar o terimleri kolaylaştırdım ama elimden geldiği kadar da o terimlerin içeriğine sadık kalmam şartıyla. Yani şimdi biz kolaylaştırıyoruz diye çünkü ehl-i sünnetin eski alimlerin terimleri selef alimlerinin terimleri öyle sağlamdır ki ne diyorlar? Şamil cami manع şamil nedir kapsamlı cami nedir her şeyini ihtiyacını görmüş o o o kelime o mesela bütün ihtiyacını gideriyor manع dışarıdan bir şeylerin girmesini engelliyor engelliyor dışarıdan bir şeylerin girmesini engelliyor yani o şeye ne yapıyor o terim bu şeyde virgülün noktalık bir şey yapıyor bir tane gelip ben işte kendini nispet edemez bu terime eğer o terimin hakikatini bilip yaşamıyorsa. Onun için bu terimleri basitleştirmek, bu günün diliyle konuşmak çok uzmanlık işidir. Çok dikkat etmek ister. Onun için müellif dür ben elimden geldiği kadar bu terimlerin içeriğine sadık kalmam kaldım. Bu çok önemli mesele. Neşke dilemela. Evet. Çünkü bu kelimeler Ölçüdür, her birisi bir tartıdır. İleride bu çelimeleri anlasan elinde mihenk taşı oluyor. Bunları anlamadan bu terimleri sen hüküm veremezsin. Çetrefil durumlar içersin. Zaten bugün de gençler niye çetrefilli durumdadılar? Kafaları karışmış. Çünkü bu terimleri bilmiyorlar. O Türkmünleri yerlerinde bir tane gelip bir şey diyor. Aa bu cahil oldur, bu fasık oldur, bu bidatçıdır. Çünkü bilmüyorlar terimleri. Biliyorsalarda en hayırlıları Biliyorsa ama yerinde oturtamıyor. Yerinde oturturuyorsa zamanını bilmiyor, mekanını bilmiyor. Bu da çok önemli. Onun için bakarsın alimler hiçbir zaman hataya düşmemişler. Büyük alimler fahiş hataya düşmemişler. Hâl-i itikatta hiç düşmemişler. Neden? Terimleri almışlar kendi gibi alimlerden öyle yetişmişler. Çekirdekten yetişmişler. Sıfırdan yetişmişler. Yok bizim gibi. 20-30 sene sonra dönüş yapıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra 5-6 İslami kitap okuyorlar. Ahkam şesiyorlar. Olmaz mı böyle? Sen ne yapabiliyorsun? Aydın olursun. Ne kredersin? Evet dersin alimler bu konuda böyle demişler. Hatip de vaazler de aynen şeyi yapamazlar. Alimin görevini almazlar. Bakıyorsun bir tane hatiptir, vaizdir, hocadır. Baş baş vaizdir. Öyle konuşuyor ki tıkır tıkır. Ne soruyorsan cevap veriyor. Fıkıh olsun, her şey olsun. Ama alim değil. Ya alim nasıl olur daha eğer bu vaiz her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor sana ama bak alimle vaizin de farkı var. Alimler diler nerede farklarını bilirsin. Nerede bir nazile olsa. Nazile nedir? Çok gündem ile alakalı yeni güncel meseleler. Güncel meselede bir fıkhi İnce. mesele oldu. Bir bir müşkület oldu. Bunun hükmü nedir İslam'da? Munu vaiz bilmez. Çünkü vaiz ne yapar? Ö önündeki kitabı en güzel şekilde sen anlatır. Bu budur görevi. Yani vaiz bu kitaptan senin arasında bir çöplüdür. Alim bu kitaptan değil. Alim İslam'dan senin arasında bir çö çöpredir. 3. Bu alim vaaz ne bilmez. Vaaz mesela sen duyursun vaazı anlatıyor senin ebdesini bozan şeylerden bahsediyor. Hepsini saydı. Sen ona bir şey sordun. Hocam dedim ben yürüyordum yolda mesela. Bir arıza oldu bana. Araba su attı, bilmem ne attı. Bir yeni bir şey getiriyorsun. Bu kitaplarda yazılmamış. Ebdesin bozulur mu bozulmaz. Mı? Bu hatip vâiz burada bulamaz mı bunun cevabını kitaplarda? Onun için ne yapar? Kemküm yapmak zorunda. Ama alim ne yapar? Alimde ölçüler var. Hemen anında istinbat eder. Kıyas yapar. He? Ölçer. Hemen fetvayı verir sana. Çünkü alimdir. İşte alim de nasıl alim oluyor? Dinin parçalarını hepsini yeri yerinde oturtan adam alimdir. Her şeyi bilecekçe Bu din hassas bir dindir. Böyle ezbere bir din değil. Neden hassastır bu kadar dinimiz? Çünkü kalıcı bir dindir. 1400 senedir geliyor. Kıyamet gününe kadar gidecek. Ayrıca nedir? İns ve cinne gelmiş bu. Dünyaya muhatapsın bu dinle. Eski peygamberler dediğin nereye gelirdi? Yan bir çöğe gelirdi. Yeni bir topluma geliyordu Yeni bir yüreğe geliyordu Ama bizim dinimiz dünyaya Kıyamata kadar bir dindir Onun için Her şeyin kuralı yeri yerinde oturmuş Eskiden bir de ne vardır bizim dinimizden Eski dinlerin farkı Hıristiyanla Yahudilerin farkı Oların peygamberleri vardır Bizim peygamberlerimiz yoktur Bizim peygamberlerimizin yerini Görevini yapan kimdir? Alimlerdir Hazreti Musa'dan sonra binlerce peygamber gelmiş Yeni bir topluma geliyordu Her köyde bir peygamber vardı. Bazen 10 çeşide bir peygamber vardı. Ne durdu? Hop! İnsanlar hata yapıyordur, o peygamberler düzeltiyordu. Bizim ümmetteki alimler ne yapıyor? O peygamberlerin görevini görüyorlar. Biz hata yaparız, onlar düzeltir. Onlar vahiy alıyordular o peygamberler. Bizimki vahiy almıyor. Nereden alıyor vahiyini? Kur'an ve sünnetten bu kuralların ölçüsüyle alıyor. Bu da çok önemli mesele. Bu kuralların ölçüsüyle alıyor. İşte bu kuralları bilmek çok önemlidir. Alimler niye hata yapmıyorlar? Çünkü kuralları bildikleri için hataya düşme şansları çok azdır. Bazen imkansızdır hele belli meselelerde. İtikad meselesinde alimler hata yapmazlar. Neden? Çünkü kuralları bilirler. Hata yapsa o kural onu düzeltir. İster istermez. Bir de alime, alim kuralı bildiği için bu alim hata yaptı. Kendi emsalinde bir alim onu hatırlatır hemen döner. Neden? Çünkü ölçü var. Ölçüyü ölçüyü bilmeyen onun için bir cahilden sen tartışsan hayatta sonuca sonuca varamazsın. Sen dersin bu budur derim ama bunu kabul etmeyin. İşte İbn Abbas'ın hali haricilerden. Haricilerin kampına gitti. Hazret Ali'lere bularız savaş açmadan, bulara öldürmeden git bir hicret ikameti düzenlerler ona. Kimi seçti Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas bütün ümmetin en büyük alimidir. Resulullah bunun için dua yapmış. En büyük fakihidir. Ciddi olanın yanında otururdu. İşte bular dediler, "Niye böyle yapıyorsunuz? Bize muhalefet ediyorsunuz halifeye, raşid halifeye?" İşte bizim dedi, "Görüşümüz budur." Eyit sizin bu görüşü nereden aldınız? Kur'an'dan aldık. Hani hangi ayetten aldınız? Bu ayetten. Ama bu ayetin anlamı sizin anladığınız gibi değil. İbn Abbas söyler. Onlara ne diyorlar? Hayır biz böyle anlıyoruz. İbn Abbas diyor, "Hayır biz Resulullah'ın talebesiyiz. Bak Resulullah'tan bunu böyle anlamışız." Hatta daha da taynine gidiyorum. Biz bunu nerede indi? Gece mi indi, gündüz mü indi, evinde indi, seferde indi, camide indi. Her şeyini, detayını bu ayetin biz biliyoruz. Biz Resulullah'ın ilmini taşıdık. Hayır diyor. Biz de Arapça biliyoruz, biz de ayet tamını anlıyoruz. Demek ki adları ne oldu bunların harici? Buları Resulullah emretmiş, buldunuzu öldürünuz. E bu günde biz alimlere uymasak, inat etsek aynen harici oluruz. Şer't değil haricinin bütün 1 2 3 4 100 tane sıfatı var. 100 tane şeyi var. E, çimliği var. Onları üzerinde toplayayım ben harici olur. Bir meselede bir mesele uysan hariciyse sen o meselede haricisin. Kapsamlı bir harici değilsin o gündeki gibi. Ama bir meselede uydun o meselede haricisinsin sen. Onun için dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Neye? Alimlerin peşinde gitmeye. Çünkü onlar hata riski azdır. İslam'ı olan Sahabeden bize zincirleme getirmişler hata kabul etmemek şartıyla. Evet, onun için muellif diyor ki ben elimden geldikçe terimlerin içini boşaltmaya kalkmamışım. Çağdaş bir dilden aynen terimi sadece seviye indirip basitleştiriyorum. İçini boşaltmamak şartıyla. Evet. Bu kitabın ilmi ve kolay bir risale olmasını istikamet sahibi, sahibi samimi bir Müslüman için veya yeni hidayete ermiş bir Müslüman için onu hak yola, nimet cennetine ve Allah'ın rızasına götürücü açık bir rehber olmasını ve iman ve iman ile ilgili meselelerde ehl-i sünnet ve cemaat akidesini topluca öğrenmesinde ona bir yardımcı olmasını çok arzu ettim. Evet, Düğürcü Muellif ondan sonra ben elimden geldikçe bu kitabı ilmi kolay bir risale haline getirmeye kalktım. İlmi bak bu çok önemli terimdir. İlmi değil vaaz şeklinde. Değil roman şeklinde. Deil edebiyat yapıyoruz biz. Bu kitap ilmi bir kitaptır. İman meselesidir. En önemli meselesidir. İslam'ın en temeli meselesidir. İlmi. İlmi demesi nedir? Yani bu bu kitapta fazla laf yoktur edebiyet yapmak yoktur. Bu kitapta ne var? Bir artı bir iki. Bütün kelimeleri bu kitabın ilimdir, kuraldır, faydalanmaktır. Elimden geldiği kadar, tabi sen arasında cumbuzdan arasan bulursun. Ama elimden geldiği kadar diyor ben muhafaza ettim bu Risale ilmi olsun. Bir de ekliyor kolay olsun. Dedikçe ilmi kolaylaştırmak çok önemlidir. Yani ilim telebesi kabiliyeti var otursun alemin dizinde saatlerce ilim alsın ama bunu bir aydın adam insan yapamaz öğrenmemiş çünkü nasıl sen bir günde öğrenmemişsin gidip bir şeye morghaneye insanları ne yaparsın kesersin iç iç organlarını çıkıp şeye laboratuvara götürürsün bunu biz normal bir insan yapamazsın Ama bunu bir normal bir doktor yapar, ondan sonra da gider kafeteryada yemeğini yer. Neden? Öğrenmiş. İlim de öyledir. Öğrenmemişiz. Bizler normal insanlar öğrenmemişler. Eee uzun lafa, ilmi terimlere sıkıcı olur. Onun için konu kolay, ilmi kolaylaştırmak, bu cismini bir araya getirmek çok büyük nimettir. Hem ilmi olsun, hem kolay olsun. Çünkü kolay olsa ilimsiz olur. Ne olur? Bir gündeki maalesef birçok kitaplar gibi olur. İlmi boştur. Vaaz seviyesinde kalır. Ne olur? Bunu okuyan, bu kitabı okuyan insanın altyapısı olmaz. İlmi altyapısı olmadığı için rüzgar gelse her ne taraf olsa götürür onu. Çok gördük böyle uyanışta, İslam'ı uyanışta. Çok gençler var. Hayacanla kalkıyor. Ama ne oluyor? Aynı şekilde kalktığı gibi oturuyor. Ama ilmi olsa... Yerleşir Kolay hareket etmez Hareket de etse kolay Kırılmaz Devam eder A Ayrıca diyor ki İstedim ki bu kitap Gerçek bir rehber olsun Yol gösterici olsun Kim için? Sadık bir musulman için Bak bu çok önemlidir Sadık bir musulman için Sadık bir musulman nedir? Çünkü sıdık çok önemlidir Gerçekçilik çok önemli Allah-u Teala ile sadık olman lazım Sonra kendi nefsiyle sonra atrafındakiler İnsan Allah-u Teala ile nasıl sadık olur? Sadece Allah rızası için ilmi talep edeceksin Cennetine varmak için Kendinle nasıl sadık olarsın? O ilimle amel edeceksin İnsanlardan nasıl sadık olacaksın? İnsanlardan nasıl sadık olacaksın? O cerçek ilmi ettiğin ameli insanlara da öğretmeye kalkacaksın. Nasıl kendin faydalandın? İstersin onlara da faydalansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li ahihihi ma yuhib hatta yuhibbu li ahihihi ma yuhibbu li nefsihi Bir denenizin imanı tam olmaz, mükemmel olmaz. Sallantıda kalır Kendine sevdiği gibi kardeşine sevmese heyri. Nasıl sen kendine diyorsun bütün heyrler benim olsun? Aynen seni bir musulman kardeşime de istemem lazım. Ondan dolayı sadık musulman eğer sadık olmasa bir musulman ne yazar? Boş laf yazar. Buradan en ayet hadisi getir söyle ona bu topluluk bu mecliste kalır ondan sonra gider orada koyar onu. Yanına almaz onu. Çünkü sıdık yoktur. Sıdkı çok önemlidir. Hakikaten müellif terimlerini çok güzel seçmiş. Bu çok önemli meseledir. Yen de bu sadık Müslümandır. Yen de bir denesi yeni hidayete varmış. Bu daha önemlidir. Neden yeni hidayete varmış? Çünkü çok Müslüman var. Yeni hidayete varıyor. Hidayete varan çok heyecanlı olur. Yeni İslamiyet tanışmış. Çok ham olur. Onu nasıl Yetiştirsen öyle devam eder İşte gelir biz görürüz Bazı fırkalar alıyorlar o insanları Yeni hidayete varanı O yolda koyuyoruz Onun için bakıyorsun o cemaatçilik yapıyor Bu cemaatçilik yapıyor O yeni varan Ama sen ehl-i sünnetin yolunda Yeni hidayete varan ilmi bir şekilde Anlatsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabı dört imamın cizgisini anlatsan ona Ne olur O gerçek sadık bir Müslümana ileride dönmek zorundadır. İşte bu çok önemli. Yani bu kitap ilmi kolay ve anlaşılır bir şekilde yazılmış ki temel atar. Yani bir nevi bu kitap nedir bilir misiniz? İman ansiklopedisi diyebilirsiniz. İmanın adan zeyye meseleleri burada var. Bu kitabı hakkıyla okusan Allah'ın izniyle bir zırh olur senin için. Yok İstanbul'da Avrupa'nın en kötü sokaklarında yer seni korur Allah'ın izniyle. Ama nedir? Sadık olacaksın. Çünkü her şeyi biliyorsun. Elinde mihengk taşı var. Hiçbir zaman darda kalmazsın bu kitabı hakkıyla anlasan. Evet, sonra diyor ki bu kitap istediğim ki bu sadık Müslüman, yeni yeni İslamiyete hidayete varan için hak yolunu hak yolunu hakkıyla ona gösteren olsun. Ondan sonra hak yolunu tutan ne olur? Allah'ın rızasına ve cennetine ulaşmış olur. Ayrıca bu kitap diyor ki is iman ve onun bütün meselelerini kapsamlı bir şekilde ele almak lazım. O aldım diyor. Yani imanın hiçbir meselesi yoktur ile bu kitapta geçiyor. Onunç dedir bu nedir? İman ansiklopedisidir. İmanın bütün detayları, imanın bütün meseleleri nedir? Bu kitapta var. Bu kitap bir de ehli sünnetin itikadına göredir. En en güzel tarafı da nedir budur? Yani müellifin hoşuna gitmiş. Bu görüş oradan almış biraz, buradan almış biraz değil. En tehlikeli şey odur işte. Bu, bu, bana göre bu bu güzeldir, bu güzeldir, bu güzeldir. Sen kimsin? Sana göre olsun. Elindeki ölçüne. Bunu bir Ebü Hanife der, bir İmam Ahmed der, bir Şeyhül İslam der, büyük alimler der bunu olur. Adam önünde oturmuş her şeye hâkimdir. Ama senin hâkimiyetin nedir ki? Meseleye hissi davranırsın. Histen bu din olmuyor işte. Hazret Ali'nin Dediği gibi eğer din hissi olsaydı Ben mescin altını silerdim Üstünü mesjetmezdim Niye üstünü mesjetiyoruz Altı daha önemlidir yere değil Temas ediyor Ama bu din Hissi değil Akıl mantıktan da değil Ney dendir bu din Ne kıldendir Allah'tan emir Allah'ın emrine uyulur bu dinde Evet halkın kafasını karıştırmasın ve onların saf akide ve fıtratları bozulup da iman meselesindeki sahih anlayışları anlayışları anlayışları sarsılmasın diye sapık fırkaların hiçbirinin görüşünü almadım. Çünkü onların hakka arayan kimseleri hakka ulaşmaktan alıkoymak için şeytana uyarak ortaya attıkları pek çok şüpheleri vardır. İlmi sağlam kaynağından alsınlar diye de böyle yaptım. Nitekim fırkalara ayrılmadan önce Bu masum ümmetin ilk dönemlerinde de durum böyleydi. Evet. Bir de diyor ki müellif, ne kadar dalalet ehli fırkası var. İslam'da çıkmış. Sahabe zamanından dedi hariciler. Ondan sonra Mutezilesidir, Cehmiyesidir, Mürciiesidir, Rafizisidir. Buların hepsinin hepsinin İmanla ilgili Özellikle imanla ilgili Özel görüşleri var bunların Bunlar da nedir? Ehl-i sünnete Yüzde yüz karşıdılar Ondan dolayı diyor Bunları hiçbirisini itibara Almadım ve adlarını bile Çitapta getirmedim Yani bu çitabı baştan başa Yedi yüz sayfadır Baştan başa bu çitabı Okusak hiç mürci'e Harici adı geçmiyor Bu çitapta neden geçmiyor? bu çok önemli meseledir. Çünkü bunları bilmek bir yeni başlayan, temeli olmayan Müslümanlar için şart değil bir. İkincisi bunların şüpheleriyle uğraşsa kafası karışır. Önce sen kendi inancını bileceksin. Hakim olacaksın, ondan sonra sana ne gelse işlemez. Yani ben ehli sünnet itikadını doğru dürüst biliyim. Ondan sonra bir tane geldi mürciğe bana bir şüphe attı imanlayıcılığa. Kardeşim kusura bakma. Öyle değil. Biz imanı Resulullah'ın sahabenin 4 imam imamın iman meselesinde budur anlamışız. Senin dediğin ehli sünnetin çizgisinden hariçtir. Hemen elinde mihenk taşı var çünkü. Ama sen hala adam ayak uz önünde duramıyor. Sen gel buna mürcüye böyle diyor iman hakkında. Muhtazi, Mutezile böyle diyor, Rafiziler öyle diyor, Cehmiler öyle diyor. Ne olur adam? Kafası karışır. Önce sen eline terazi ver, ölçüyü ver. Ondan sonra hiç mu bu fırkaların olmamış gibi, hiç tanımasa bu fırkalar var imiş dünyada. Adamı sen yetiştirdin, sal sokaka. Hiç bozulur mu adam? Hiç bozulmaz, imkanı yok. Şimdi bir bir çocuğu doğru dürüst eğitir. Yalan söyleme, yalan söylemek haramdır. Namaz kılmak şarttır öyle öğrettin. Çık çık sokaklarda ediler ya namaz kılma şart değil. Yalan söyle bir şey olmaz. Bu günde yalan şarttır. Her şey bunu yapıyor. Çocuk inanır mı? İnanılmaz. Neden inanılmaz? Çünkü bunları duymamış bundan önce. Ama bunları yavaş yavaş duysa bile çocukta yerleşir bunlar. Bu itikad meselesi de öyleydi. Biz önce en büyük hata alimler diyorlar ki en büyük hata insanlara şüpheleri getirip onları reddederek İslam'ı onlara öğretmek. Mesela insanlar bilmiyorlar iman nedir hakkıyla İslam'ya hakiki İslam'da gerçek ehli sünnetin inancı nedir bilmiyorlar. Sen geldin bir ders yaptın. İşte bak bu mürciyeler, hariciler iman hakkında bu görüşleri var. Ama bunlar yanlıştır. Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Bir tane hiçbir şey bilmiyorsa karıştırır orada. Ama sen önce ne yapacaksın? Ehl-i Sünnet budur görüşü. Sahabe dönemindeki gibi öğreteceksin. Sanki Resulullah zamanında var mıydı hariciler? Yok. Mürci'eler var mıydı? Yok. Mutezile var mıydı? Yok. Ne vardı? Ne vardır? Sahabe gelip Âmennâ ve saddaknâ semi'nâ ve ata'nâ diyût. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah tane anlatırdı. İman budur diyordu. İslam budur, hakikat budur. İlim budur. Onun için sahabe dil biz 10 ayetine yaptık, ezberledik. Sonra anlamını bildik, sonra amel ettik. İlimle ameli cisim bir arada yaşadık diyor. Şimdi sahabeye niye işlemedi? Hiçbir sahabe harici oldu mu? Hiçbir sahabe ha yanlışlıkla harici oldu mu? Hiç olmadı. Neden olmadı? Çünkü sahabeyi Resulullah yetiştirmiş. Harici gelip ne kadar edebiyat yapıyorsa işlemiyordu sahabe. Bak Resulullah تنbih etmiş. Demiş o hariciler çıkarlar ki öyle ibadet ederler ki siz kendi ibadetinizi görürsek kendinizi küçültürsüz onları gördüğünde. Biz neyiz diye adıyorsunuz? Hakiki bu Musulman bunlardır ya. İbni Abbas diyor ben kamplarına girerken korktum ya diyor. Sen ki arı yuvası gibi Kur'an, zikir, namaz, gece sabaha kadar namaz kılıyorlar. Ama Resulullah diyor bunlara aldanmayın namazları başlarından yukarı gitmez. Yani havaya gitmez Allah yanına kalkmaz her şey. İbadetleri kabul olmaz diyor. Çünkü yanlış yol üzerinediler. Hiçbir sahabe aldandı mı bunlara? Aldanmadı. Ne namazlarına, ne şarvarlarına, ne sakallarına aldanmadı. Neden? Çünkü ellerinde ölçü var. Yani bu din kılıp kıyafetten değil. Tamam. Bunlar önemli. Dinimizin bizim ölçüleri var. Ama dini bu köşeye sıkıştırmaktan değil. Din Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde sakalını koymuştur. En güzel şekilde elbisesini İslam'ı göre giyirdi. En güzel şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ediyordu. Gece namazı sabaha kadar kılıyordu. Bir üç hatta 4-5 saat ayakta durabilirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunu yaparcan diğer meseleleri elden bırakmıyordu. Nedir mesela? İslam'ı tam yaşamak. Yoktur bir taraftan yaşamak, bir taraftan yaşamak olmaz. Yani bir köşeye sıkıştırmak İslam'ı değil. Sadece İslam kılıp kıyafet giy kurtarırsın. Yani sadece İslam gece namazına kalk. Sadece İslam bu insanlara iyi hoş gören değil. İslam hepsidir. Hepsinde yaşamamız lazım. İşte bizim bugün de İslami cemaatler nedir? Turuz. Dur, Musul. <Sessizlik> <Sessizlik> Ondan dolayı Muellif diyor ki ben bu fırkaların itikadını zikretmedim. Çünkü bu fırkalar o kadar şüpheleri var ki, o kadar yanlış fikirleri var ki bir müslümanın fıtratını bozacak kadar. Onun için bunları zikretmek, hiçbirisini zikretmedim, itibar etmedim. Çünkü fıtratları bozulmasın. Nasıl bir sahabe Resulullah zamanında fıtratı selim bedevi sahabe geliyor Resulullah diyor ki İslam nedir? Resulullah da diyor İslam budur diye işittim, iman ettim. İşittim, itaat ettim. Böyle böyle olmasını istedim. Hatta hatta bu din bu iman meselesi normal bir Müslmana işlesin. Gerçek işlesin, otursun, elinde bir ölçü olsun diye. Evet. İman konusunu ele almanın özellikle yeterli güce ve donanıma sahip değilken kolay bir iş olmadığını bilmeme rağmen Allah'ın kitabının ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin de bize işaret ettiği gibi bana bir çıkış yolu göstereceğini ve beni hakka ve doğruya muvaffak kılacağını ümit ederek Allah'a tevekkül ettim. Allah yardımcım olsun. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa Allah onun işinde bir kolaylık verir. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Yok. Oh. Hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız sabahleyin yuvalarından at çıkıp top dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi siz de rızıklandırıldı rızıklandırıl rızıklandı. Delolur musunuz? Evet. Şimdi müellif burada tavazi yapmıyor. Yaşıyor. Bu çok önemlidir. Yani adam hakikati konuşuyor. Dür iman meselesi çok büyük meseledir. Bunu yazmak için insanın bir ehliyet olması lazım. Bir kimliği olması lazım. İtiraf edir diyor o bende yoktur. Ama ben bir adım attım, hakkıyla Allah'a tevekkül ettim. Çünkü hakkıyla Allah'a tevekkül edenin Allah-u Teala yolunu ona gösterir. Allah-u Teala yolunu ona gösterir. Bak, burada kimi hatırlıyorum ben? İmam Ebu Hanife. Allah rahmet eylesin. Ona. İmam Ebu Hanife zamanında hadisler, çok muzul hadisler üretmişler, zındıklar. Yahudilerin vasıtasıyla çok zayıf hadisler. Bu sefer her hadisi almıyordular âlemeler. Tam zincirleme eee mekanizması vardır. Bu hadis sahihtir, doğrudur. Bunlara dikkat ediyorlar. İmam-ı Buhari zamanında bu zirveye gelmiştir. Irak'ta da hadisçi alimler de o zaman da az idi. İmam Ahmet'ten öncedir bunlar İmam Abba Hanife'de O kadar takvalı O kadar titiz Her hadisi almıyordu Amel etmiyordu Ondan dolayı Çok meselede iştihad ediyordu Onun için İmam Abba Hanife'ye Ehli rey demişler Rey ehli yani görüş bilintiriyordu Ama İmam Abba Hanife Hadisin karşısında görüş bilintirmiyordu Haşer çünkü bunlarda ölçü var, bunlar imamdılar bizim gibi böyle keyfilerine göre dört kitap okuyup fetva vermeye kalkılmıyorlar imamdılar bunlar, ölçüler kaidelere göre lafın bağladığı yer neresidir imam-ı ve hanife birçok meselede hadis eline gelmeden kurallarına göre, ehl-i sünnet kuralına göre işeat etmiş, fetva vermiş yarısından çokunda isabet etmiş, bu ne demektir Yemeğci adamın sıtkına delalet ediyor. İnsan bir şeyi bilmese de sadık olsa Allah ona yol gösterir. Bu çok önemlidir. Onun için malifte diyorum burada ben Allah'a tevekkül ettim. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala diyor 3 ki, ayette: Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, hakkıyla ona tevekkül ederse o ona yolu gösterir. Onun işini kolaylaştırır. Müminler Allahu Teala'ya hakkıyla tevekkül ettiler. Hakkıyla tevekkül et, yol gösterilir sene. Her ne meselede olursa olsun. Çünkü Allah subhanahu ta'ala mutlak kerem sahibidir. Kul istese ondan yok demez. Elini atsa reddetmez Allah-u Teala. Allah-u Teala kerimdir, hayidir. Kulunun elini reddetmez. Ama hikmetine göre ona ani verir. Biraz sonraya koyar. Diyen de kıyamet gününe çevirin. Ama muhakkak elini açtın bil o karşılık bulur Allah-u Teala yende. Boşa gitmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hakkıyla Allah'a tevekkül etseniz kuşu nasıl gidiyor? Bir serçe kuşu gidiyor. Karnı sabahtan bomboş. Geliyor dolu. Nereden yedi bu yemeğini? Allah bunun rızkını verir. Size de böyle rızık verir. Size de böyle istediğinizi verir Allah-u Teala. Tevekkül çok önemlidir. Bir de burada bir şey var. Alimler demişler ki ilim üç marhaledir. Yani üç basamaktır. Üç aşamadır diyor. Birinci aşama en zor aşamadır. Şeytan ne yapsa bu aşama ne yapar? Birinci aşamaya cirdin, şeytan senin yakanı bırakmaz. Burada seni yıktığı yere tamamdır iş. Yıkmadı, Allah'ın izniyle kurtarmışsın. Birinci aşamada o ilme giren insan ne olur? Hemen Şeyhülislam olur, keser, biçer, kendini alim zanneder, fetva verir, münazaretlere karşılır. Bu birinci aşamadır. En zor aşama budur. Bu aşamayı selametle, adaletle aşsa bilsin ki Allah onu sevmiş ve kurtarmış. İkinci aşamada ne olur? Biraz daha yavaşlar tavazu gösterir. İnsan ilmi arttıkça tevazu gösterir. 3. aşamada ne olur? Tam diyer ben ben hiçbir şey değilim ilmin önünde. Tam alim olduktan sonra anlar ki kendisi hiçbir şey değil. Onun için ne olur? Çok ılımlı, çok mütevazı olur. Bunu da büyük alimlerimizde görüyoruz. İşte 3 aşamadır ilim. Şimdi bir de baktın yeni ilim ilme soyunmuş. Yeni ilmin talebesi oluyor ama ben şeylerden bahsetmiyorum arkadaşlar, ferk ederim. İlim, Arapca, alimlerin yanında okumaktan bahsediyoruz. Yani böyle Türkçe, tercüme, kitap okuyor, biraz aydın oluyor, onlardan bahsetmiyoruz. İlim medreselerine gitmiş, bakar ki çok heyecanlıdır, çok tartışır, zanneder bir şeye vardı. Ama bunu kurtarsa Allah'ın izniyle 2. aşamada tavazı gösterir. 3. aşamada ben diğer hiçbir şey değilim, itiraf eder. Ben diğer alim, malim de değilim. Neden? Halbuki ilmi seviyesi tam tabana vurmuş. Ama kendisini ne yerde görer? Tabanda görer. Hakiki ilim budur işte kardeş. Tavazı budur. Onun için böğüc alimlerin fetvalerine bak. Çok ılımlı, kapsamlı. Çıkış yolu bulmak, kolaylaştırmak. Genç ilim telebelerinin fetvalerine bak. Her meselede vurgulu noktayı koymuş. Bu budur, bu budur, bu budur, bu budur. Anlatabildim mi? İşte bu böyledir. Onun için tevazu göstermek ilim talebesi için çok önemli bir şeydir. Sen ne kadar biliyorsan her bir ilmin üzerinde bir alim var, Allah Teala diyor. Sen zennetme sen ilmin muntahası yoktur. İlmin çoğaldıkça tevazu olmazsa sen de bilsen şeytana uymuşsun. Şeytan seni peşine takmış. Götürür sana taşa. Onun için alimler bu konuda çok çok hassasça vurgu yapmışlar. Evet. Sonra bu kitabın bir Müslümanın bu konuda akide yönünden ihtiyacı olan şeyleri içine alması için bütün gücümü ortaya koydum. Özellikle benden önce büyük müçtehit imamlar tarafından iman konusunda çok güzel eserler yazılmışken bu çalışmayla ben arzu edilen neticeye ulaştığımı iddia edemem. Müslümanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı Allah onları en güzel şekilde mükafatlandırsın. Evet. Tamam. Fakat ben gayretlerimde inşallah başarılı olacağımı, konuyu açıklığa kavuşturacağımı ve ehl-i sünnete göre iman hakikati, onu zedeleyen ve ona aykırı olan şeyler diye isimlendirdiğim bu kitapta konunun ifade ediliş ediliş tarzını kolaylaştıracağımı ümit ediyorum. Evet. Yani diyor ki ben iddia edemem bu kitapta ben son noktayı koymuşum. Çünkü benden önce büyük alimler bunu yazmışlar. Büyük alimler bunu işlemişler. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel işlemişler. Biz de bu kitabı onların ilmlerinden alıp kolaylaştırmaya çalışmışız. Ama ben kendime göre, kendi ilmime göre inşallah ben bu işi yani kolaylaştırdım. Faydalı olma haline getirdim. Ha olabilir eksüğü olur, fazlası olur. İnsanlık halidir bu. Ama ana çizgide Elhamdülillah. E ne dedir? Tam Ehl-i Sünnet çizgisindedir. Ehl-i Sünnet'in olmasa olmazlarından taviz vermemekle, ifrat etmemekle o çizgide gitmişim. Diyor işte bu kitabın adının İmanın Hakikati onu zeddeliyen ve bozan şeyler. Evet. Bu kitap güçsüz ve aciz bir kulun çabasının bir semeresidir. Başarılı olur ve isabet edersem Bu eşi ve benzeri olmayan yüce Allah'ın bir lütfudur. Başarıya ulaştıracak olan odur. Başaramaz ve hata edersem bu bendedir. Benim acizliğimden ve çaresizliğimdendir. Şeytandan ve çaresiz kalmaktan Rahmana sığınırım. Evet. Benim eksikliğimi gösterene, bu hususta bana cimrilik etmeyene ve beni uyarana Allah iyilikler ihsan etsin. Onu mükafatlandırsın. Ben ona teşekkür ederim. Evet, bu da şer'til Her insan kimse diyemez Ben en doğrusunu yaptım Çünkü herkes hata yapabilir Bir insan ne kadar alim olsa Bu budur diyemez Ama en azından demesi için Diğer bana göre budur Bana göre ben hakka En yakınım yani Ama kimse diyemez Benimki haktır yüzde yüz Bir mesele ortaya atıyorsa Ama ehli sünnetin İtikadini neklediyorsa Bir artı bir ikidir Ama sen bir şey yapıyorsan tavazı göstermen lazım. Çünkü tevfik başarılı kimdendir? Allah'tandır. Allah istese olur istemese olmaz. Ama hata kimdendir? Kuldendir. İnsanın nefsindendir, şeytanındandır. Onun için her zaman insan tavazı göstersin. Şeytan gelir sana diğer ki işte sen yaptın sen ettin ne olur? Şeytan sen istemiyor diye kötü yola düşersin. Çünkü yapamaz onu. Biliyorsun ilim talebesisin, sağlam musulmansın ama ne yapar? Sadece bir basit şey yapar. Senin ihlaslı niyetine bir iğne soksun sadece. Böyle biraz ha gönlüne girsin bir riya. Senin işin bozuldu. Onun için şeytandan, riyadan dikkat etmemiz lazım. Onun için selef alimleri Tabiinler zahitler ne dediler? En ilimde İslamiyet'e en zorlandığımız mesele nedir? Nefisle mücadele, riya meselesidir. Çok zordur. Çünkü insanın nefs'i var. İşte deseler filan, deseler filan bu, bunu bu ene meselesi var ya, bugün de bütün hastalığımız bundandır. Ben, ene. Bu ene meselesi en büyük hastalığımız budur. Bu bir necasettir. Ana meselesi insanı kuyunun dibine kadar indirir. Ama nefsini ayağının altından sen inanç tavanda görürsün kendini. Bütün sadık alimlere bakıyorsan nefislerini ezmişler, bitirmişler. Onun için ene meselesinden Allah'a sığınırız. Şeytan gelir buradan en kozu şeytanın en büyük avantajı insan oğlunda Hale meselesinden gelir. Hale ilim talebesi, hale ilime soyunan, hale davetçi, hale ağzı laf yapan toplumda görünen şeytan buradan bunun işini bitirmeye çalışır. Onun için çok dikkat ederim. Her şeyi Allah rızası için yaparım. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu eneni nasıl çözmüş bir hadisinde diyor ki sağ elin verse solanın bilmesin. Ne demektir bu? Bak el çisi de senin. Çisi kardeş yan yana. Ama öyle sinsi ceber diyor ki o haber olmasın. Çünkü bu seninle Allah'ın arasında kalsın. Nefis girmesin orta yere. Ama şeytan gelir ya sen ne yaptın ya diyor. Sen, sen bu konuştuğunu hiç kimse konuşmamış senden önce. Ya bu yazdığını hiç kimse... Sen var Allah'ın izniyle sen en muvaffaksın, en başarılısın. Sen neymişsin be abi? Hatta bura kader gelir sana diye. Anlatabildim mi? Ondan sonra ne olur? Sen de diyersin belki kendini bir şey zannedersin. İşte kaptırırsın kendini ne olur? Bütün amel ne olur? Rüyaya girdikten sonra istersen Kur'an oku, istersen Kur'an dağıt hepsi ne olur? Heba'en <gülüyor> menfura. Boşa gider. Kıyamet gününe gelirsin dersin ya Rabbi ben bu kadar kitap yazdım, bu kadar vaaz verdim. Bu kadar namaz kıldım, bu kadar sakal uzattım Bu kadar şarvar cürdüm Ama kusura bakma Bunları yapmıştır nefsin için Sen ve nefsin Alcidin, ateşe Allah-u Teala için Bir şey yapılmamış Allah-u Teala için halisene yapılacak Ben Allah rızası için Bunu yapıyorum Onun için rüya Şirkun hefi Gizli bir işliktir Allah'a ortak koşmaktır Yani sen Allah rızası için yapacağını ne için yapıyorsun? Ama öyle gizli bir şirk ki, he? Çok gizli bir şirk ki, karıncanın ayağının sessizliğinden gizlidir alimler diyorlar. Onun için dikkat etmek lazım. Evet, en son olarak. Ayrıca görüş belirtmek veya yazdıklarımı gözden geçirmek, öğüt vermek veya dua etmek suretiyle bana yardım eden herkese dua ediyorum. Allah onları iyilikle mükafatlandırsın. Evet, burada müminin, gerçek müminin adetinden olması lazım. İnancı gereği herkese hakkıyla teşekkür etmesi lazım. Bu bir vaciptir. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eee eğer insanlara teşekkür etmezseniz Allah'a da teşekkür etmezsiniz. Yani bir tane bir insan, bir kardeşin sana bir iyilik yapıyor. Teşekkür ederim demesen sen minbabi evle, daha evledir Allah'a da teşekkür etmezsin. Çünkü Allah'ın nimeti 24 saat senin üzerindedir. Allah Teala ayette ne diyor? Le-in şekertum le-ezîdennekum. Eğer siz şükretseniz biz size daha fazlasını veririz. Şükretmek önemlidir. Ondan dolayı ondan dolayı Allah subhanehu ve teala nimetlerini vermişsene ona şükredeceksin. O nimetlerine şükredeceksin. Şükür de dedik ki neyle olur? Sadece yüz bin kere şükür olsun, çarparsın olmuyor işte. Şükür amelden olur. İnanç değil, itikat amelden olur. Amele dökeceksin. Onun için şükür sücdesi var. O ameldir. Sene bir güzel haber geldi. Hemen sücdeye kapın. Sübhani Rabbi'yle ala diyeceksin, şükredeceksin Allah'a. Şükretmek çok önemlidir. Onun için burada muellif ne yapıyor? Şükrediyor. Çim'in bana yarar oldu. Tabii burada babasına, annesine onların faydası olmuş buna. İnsanları yetiştirmekte. Sonra hocalarına, kardeşlerine, çim bir yol göstermişse, bir kitap ödünç vermişse hepsi bunun içine dahildir. Evet. Allah Teala'nın bizi gerçek iman üzere sabit kılmasını, bize imanı sevdirmesini, kalbimizi onu güzel göstermesini, imanın tadını tatmamız ve iman ile hayatın tadına varmamız için kalbimize iman ağacını dikmesini ve bize onun gölgesinde bir hayat ikram etmesini diliyorum. Evet, inşallah. yüce kudret sahibi Allah'ın güç ve kuvvetiyle bizi şeytandan korumasını, şeytana karşı onun hilesine, tuzağına ve şüphelerine adımlarına ve tehlikelerine karşı bize yardım etmesini diliyorum. Amin. Allah'ın salatı, selamı ve bereketleri, hidayet rehberi, müjdeleyici ve aydınlatıcı peygamberimiz ve önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ailesine ve bütün asabına olsun. Olsun. Başlayıcı Rabb'inin merhametine muhtaç Ebu Muhammed Abdullah bin Abdülhamid bin Abdülmecid, Ali İsmail el-Esri el-Iraki, Allah onu fazlı ve ikramıyla affetsin. 16 Zilhicce 1422 Hicri. 1420'ci de bu kitabı yazmış. Allah razı olsun ondan. Böylece mukaddime bitti, değil mi? Böylece mukaddime bitti. İnşallah önümüzdeki ders kitabın metnine gireceğiz. Vesallallahu ala Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn.